İnsanlar nasıl rahat, rahat uyuyor anne? İnsanlar nasıl böyle, paraya kul olmuş anne? İnsanlar nasıl rahat, rahat uyuyor anne? İnsanlar nasıl böyle, paraya kul olmuş anne? Kardeşi aldıyor, duymuyor. Kardeşi vuruluyor, görmüyor. Kardeşi ölüyor, aldırmıyor. Bu nasıl kardeşlik anne? Kardeşi aldıyor, duymuyor. Kardeşi vuruluyor, görmüyor. Kardeşi ölüyor, aldırmıyor. Bu nasıl kardeşlik anne? Bu nasıl böyle Kardeşlik anne Sen bana böyle Anlatmamıştın anne Bu nasıl böyle Kardeşlik anne Sen bana Öğretmemiştin anne, insanlar nasıl böyle? Umursamaz olmuş anne, insanlar nasıl böyle? Para yapulmuş anne, insanlar nasıl böyle? Umursamaz olmuş anne, insanlar nasıl böyle? Paraya kul olmuş anne Çocuklar ağlıyor, duymuyor Ocaklar yıkılıyor, görmüyor Bebekler ölüyor, aldırmıyor Bu nasıl insanlık anne? Çocuklar ağlıyor, duymuyor Ocaklar yıkılıyor, görmüyor Bebekler ölüyor, aldırmıyor bu nasıl insanlık anne Bu nasıl böyle Kardeşlik anne Sen bana böyle Anlatmamıştın anne Bu nasıl böyle Kardeşlik anne sen bana böyle öğretmemiştin anne Bu nasıl böyle kardeşlik anne Sen bana böyle anlatmamıştın anne Bu nasıl böyle Kardeşlik anne sen bana böyle öğretmemişti anne